Merhabalar efendim. İyi akşamlar. Uzun sıra e, zamandan sonra kendim ekranda göstererek bir canlı yayın yapıyorum. İsmim Demet Seçil. İletişim alanında bir akademisyenim. Bu alanda ders kitabı e, bölümlerim dün üniversitede okutuluyor. Gelelim neyi konuşacağımıza. Bugün şunu konuşmak istiyorum. Aşı diye size yutturulan ve bir yıldan önce... Daha koronanın ilk çıktığı dönemde zoraki hale getirecekler pasaportlara işleyecekler havaalanlarında zorunlu tutacaklar dediğimde insanların aman abartıyorsunuz hocam dediği şeyden bahsetmek istiyorum bir kimyasal acil kullanım onayı alınmış bir kimyasal çeşit çeşit çeşitlerden çeşit beğen bir kimyasal ve bunun adına aşı deniliyor buna aşı denilemez. Öncelikle buna aşı denilemez. Acil kullanım olayı alınmış ve henüz aşı ruhsatı alınmamış bir kimyasaldan bahsediyoruz. Gelelim ikinci noktaya. İletişimde Norman'ın Elizabeth Norman'ın yazdığı suskunluk sarmalı teorisi vardır. Suskunluk sarmalı teorisi iletişim teorisidir, siyasal iletişim teorisidir. Ve şu anda tam da yapılan şey koronayla tüm dünyaya uygulanan, tüm dünyaya darbe çekilen sağlık terörü kanuna bürümeye çalışılıp bir türlü kanunlara bürünemeyen, insanları canlarıyla korkutup altı ayda bir zorunlu hale getirilmeye çalışılan bir aşı var. Ve bu aşı değil. Ve altı ay sonra yeni bir varyant, altı ay sonra yeni bir varyant, bir varyant daha, bir varyant daha, tüm soyunuzu, sopunuzu, Kur'an'da da yazan Bakara suresinde nesebi onlar ki soyu bozarlar diyor. mRNA aşısı. Lütfen Google Scholar'dan mRNA aşıları ilk çıkış tarihine bakın. 2001 daha korona ortada yokken Uğur Şahin ve eşi denilen insan tarafından kanser araştırmaları için messenger RNA kodlu aşı denilen şeyler üretilmiş daha korona ortada yokken ve çok güzel bir pazarlama yöntemiyle Türklere, Anadolu'ya bu aşı diye yutturulmaya çalışılıyor. Aşı değil. Ve suskunluk sarmalıyla bağlantısını açıklayayım. Eğer bunu konuşmak suçsa ben suç işliyorum. Bu halka bunu aşı diye yutturamazsınız. Bu bir aşı değil. Bu ruhsatı henüz alınmamış bir kimyasal. Sonucunun ne olduğu ne olacağı belli olmayan bir kimyasal. Yaşlısından gencine kadar hiç kimseye bunu aşı diye yutturup uygulayamazsınız. Bu yasal değil. Yasal değil. Yasal değil. Ve siz de biliyorsunuz ki o onamları imzalattırmadan bu, bu kimyasal uygulamaya kalktığınızda suç işliyorsunuz. Bu halkı denek yapamazsınız. Tüm dünya halklarını denek yapamazsınız. Bunun için beni tutuklayacaksanız buyurun tutuklayın. Bu bir kimyasal ruhsatı alınmamış, aşı ruhsatı alınmamış ve suç işliyorsunuz. Aşı diyerek suç işliyorsunuz. Medya iletişim alanında toplumların manipülasyon yöntemidir bu. Kelime ve kavramlarla oynamak. Aşıdır bu diyerek, aşı kelimesini kullanarak tüm dünyada vakines denilen suç işleniyor. Dünya halklarına suç işleniyor. Ve en çok da bizim halkımız bunu hemen aşı diye kab kabul etmiş durumda. Önce tüm dünyada araştırılma yapıldı. Koronadan çok daha önce ders kitaplarında, derslerde anlatılıyorduk. Dünyada en fazla televizyon izleyen ve televizyondan bilgilenen ikinci halk Amerika ve Türkiye. Ben suskunluk sarmalını anlatayım. Suskunluk sarmalı şudur. Tüm toplum susar. Kitleden, toplumdan. Bir yapıdan, örgütten dışlanmamak için susar. Suskunluk sarmalı. Elizabeth Norman Alman siyaset bilimci tarafından geliştirilmiş bir kuramdır. Ve suskunluk sarmalı şunu söyler. El Toplumda bir tek kişi bir tek kişi eğer derse ki belli bir sarmal herkes doydu, doygunluk olay o durumuna ulaştı. Bu e, susulan şey bu despotik bir yönetim olabilir, bu bir e, zoraki dayatılan bir ürün olabilir, tıpkı aşıdaki olduğu gibi. Bu aşıyı bedava, devlet bedava almıyor, parayla satılıyor. Ve birinci aşıda hiçbir şey olmayabilir, ikinci de olmayabilir, üçüncü de olmayabilir, beşinci de olmayabilir ama ümmin sisteminiz çöküyor. Bağışıklık sisteminiz çöküyor, bağışıklığınız kendisi artık koruyamayacak hale gelecek, aşıya mecbur olacaksınız. Aşı dediği kimyasallar olmadan tüm hastalıklara açık olacaksınız. Tüm insanlığın vücudu şükertiliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Aşılanmayanlar güçlü olacak demek. Peki aşılamayanlar kimler bilemeyeceksiniz. Placebo etkili aşı yapıldık denilip de yapılmayanlar kimler? Hani bahsettilen seçilmişler. Seçilmişler var ya saklı seçilmişler. Onlar ki... Bozulmuş tohumlardan yemeyenler. Onlar ki kanser olmayanlar. Onlar ki kötü gıdaları yemeyenler. Zehirli glikoz şuruplarından hiçbir şey yemeyenler. Kendi bahçelerinde, kendi ulaşabildikleri en özel gıdaları yiyenler. Peygamber Efendimiz diyor ki ne yerseniz siz osunuzdur. Bakın düşünce yapınızı etkiliyor. Haram yediniz örnek veriyorum. Diyorlar ki harama yaklaşmayın. Haram yediniz. Etkiliyor. Peki bu yediğimiz şeyler dışında vücudumuza zerk edilen şeyler bir düşünün lütfen İbni Sina Avicenna denilen ve onların tıp kitaplarının temelinde olan kişi İbni Sina'nın kitapları götürüldü ve onlar Avicenna diyorlar İbni Sina'ya. Peki İbni Sina hangi sentetik ilaçla, hangi kimyasal ilaçlar hastalarını tedavi etti? Hiçbiri. Doğadan bulduğu ve şu hastalar şu iyi gelir şu hastalar şu iyi gelir dediği şeylerle tedavi etti. Peki 16 tane ilaç verilen bir gün. Ben doktor arkadaşlarıma şunu sordum bir akademisyen olarak. Hastaneye geldim ve 16 tane ilaç yutmuşum. Ne dersiniz dedim normal zamanda. Şunu söylediler. Mideni yıkarız ve ...polisi çağırırız... ...intihar girişimi diye... ...peki bunu nasıl uyguluyorsunuz Halka? Dediler ilaç protokolü. 16 tane ilacı... ...yaşlı bir kalp kaldıramaz. 16 tane ilacı... ...yaşaması olası... ...ama kronik hastalığı olan bir insan kaldıramaz. Ya... ...ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye... ...denilen var ya... ...o deyim gerçekleşti... ...o 16 ilaç... ...sıtmada kullanılan kinini ilacıydı. Ta en başta bir buçuk yıl önce söylemiştim. Bu videoyu paylaşabildiğiniz kadar paylaşın. Sadece sesi paylaşabilirsiniz. Ama suskunluk sarmalında bir tek kişi söylemeye başladığında, arka arkaya geçen insanlar söylemeye başladığında kamuoyunun çok büyük bir gücü vardır. Aşılama yapılmazsa bankalara giremeyeceğiz. Girmeyin. Girmeyin. ATM'den halledin. internet üzerinden halledin. Aşılamış olmazsa bunu yapamayacağız. Bunu yapamayız. Cağız diyorsunuz gelecek zaman. Bakın gelecekle ve sağlıkla korkutuluyorsunuz. O zaman gelsin şunu göreceksiniz. Paradan vazgeçemez sistem. Kapitalizm sistem paradan vazgeçemez. Ve kapitalizm sistemi kendi çöküşünü öngördüğü için buna bakın tırnak içerisinde söylüyorum. Çok önemli bu söylediğim şey. Kapitalizm kendi çöküşünü gördüğü için Tam da bu noktada insanların en vazgeçilmez hakkı olan sağlığı ele alarak sistemi tersine çevirmek ve kapitalizmi daha uzun yıllar götürmek istedi. Götürmek istediği kapitalizm sisteminde bedava yerden basılan kağıt banknotlar vardı. Önce şunu düşünün Osmanlı'nın altınları nasıl bir anda kağıt değersiz kağıtlara düşünüştü ve o altın paralar nerede? Şu anda da işte o kağıtlar piyasadan elektronik paraya dönüşüyor. Kripto para değil bakın bahsettiğim. Hepiniz bankalardaki hesaplarınızı çekmek için koşsanız hiçbir banka bunu ödeyemez ve tüm ekonomi sistemi çöker. Bu yüzden kripto paralı denilen illet çıkartıldı. Kripto paraya geçmeden önce korona çıktığında bir deterjan kaç liraydı şimdi kaç lira bakın. Bir makarna kaç liraydı 1 lira 20 kuruştu. Şimdi kaç lira 4 lira 20 kuruş. Bakın siz sağlığınızdan dolayı debelenirken ve korkutulurken her şey üç kıtına çıktı. Kapitalizmin büyük sağlık darbesi ve suskunluk sarmanında ben susmuyorum. Halkı aşı diye kelimelerle kandırıp bunun bir cezai yaptırımı var. Bunun bir cezai yaptırımı var. Aşı olmayan bir şeye aşı diyemezsiniz. Ben PR'cıyım, Public Relations and Advertising, yani uluslararası anlamda söylersek halkla ilişkiler ve reklam. Halkla ilişkiler, reklam olmayan noktada halkla ilişkiyi sağlamak için kullanılan ve çok ciddi bir argümandır, stratejik bir yönetim sürecidir. Bunlarla ilgili öğrenciler yetiştiriyoruz biz, üniversitede bunların yöneticilerini yetiştiriyoruz ama şunu da söylemek ve belirtmek istiyorum. Kötü ellerde çok kötü niyetlere yol açabiliyor. Aşı değil bu. Bu bir kimyasal. Sağlık ile ne alakam var derseniz, Türkiye'de ders kitabı olarak okutulan Acil Çağrı Merkezi Yönetim kitabının, üniversitede okutulan ders kitabının iki bölümü önünden, yazarlarından iki bölümü yazmış bir yazarım. Ders kitabı olarak okutulan ve tehlifini aldığım bir kitabım var. Ne yazık ki, ne yazık ki sadece televizyondan besleniyorsunuz ve yüzde yediş beş'in elinde olan istedikleri gibi. Yok efendim Almanya'da ölüleri yakacak kemeratorium kalmamış. Kimi kandırıyorsunuz? Kimi kandırıyorsunuz? Niçin korku imparatorluğunu pompalayarak kapitalizmi devam ettirmeye çalışıyorsunuz? Bu coğrafyada yayın kesiliyor bilmiyorum neden olduğumu parolayı yakca kesiliyor demek istemiyorum çünkü e, bağlantılarda problem olabilir e, biz bu coğrafyada açık kalmayız neden açık kalmayız biz paylaşmayı bilen bir toplumuz üç ay sonra zaten üç ay içerisinde yeni bir ikinler çıkar ama eğer tohumunuz kısırsa tohumunuz kısırsa Açlıkla işte o zaman yüz yüze kalırsınız. Ve Kurtuluş Savaşı'nda da yaşadık bunu. Bunu daha kaç gün önce Yemen yaşadı. Uygur Türkleri yaşıyor. Uzakmış gibi gelen şey. Yine söylüyorum. Suskunluk sarmalında ben söylüyorum. Bu aşı değil. İlk söyleyen kişi değilim. Belki. Ama bir yıl buçuk yıl önce. Daha hiç kimse söylemeden yazmaya başlamıştım. Kandırıyorlar. Gülüyorlar. Dalga geçiyorlar ve bir tane ilaçta bir aşının içerisinde içeriği bilmeden vücudunuza yaptırıyorsunuz. Bu içerik nedir? Hepsi birbirinin aynı olmayan içerikler olabilir. Bir yıl sonra başınıza ne gelecek bilmiyorsunuz bu aşıdan dolayı. On yıl sonra ne gelecek bilmiyorsunuz. Genetiğinizde nasıl bir de değişim olacak? Neymiş dalga geçerler bizi takip edecekmiş bilgeyiz? Bakın Korku İmparatorluğu kurmak için bu pompalamasyon haberleri de onlar yaptırıyorlar. Tavşana kaç tazıyor tut deniliyorlar. Siz vücut bütünlüğünüzü korumakla mükellefsiniz. Kendi canınızı korumakla mükellefsiniz. Öyle olmasaydı size onam imzalatılmazdı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Ancak devletimizi yöneticileri de dahil aşı olurken Onamlarını kendileri vermek zorundalar. E ben aşı oldum ölmedim. Aşı diye olduğun şey plesebe olmadığını nereden biliyorsun? Söyleyeceklerim bu kadar. Yine söylüyorum. Kanımın son damlasına kadar da söylemeye devam edeceğim. Bu bir aşı değil. Bu bir aşı değil. Bu bir kimyasal ve sizler de deneksiniz. Üzgünüm. Yaptırmayın bu aşıyı. Kendinize yaptırıyorsanız soyunuza, neslinize, çocuklarınıza kıymayın. Yazıktır, günahtır. aşır ruhsatı çıksın, ben de olabilirim, düşünürüm. Ama burada zorlama, dayatma olamaz. İyi günler, iyi akşamlar, teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.